Kitap nasıl okunur? Şimdi kitap okurken şu sözleri söylüyebilirsiniz. Ya ilk 15 sayfa iyiydi ama sonra, <gülüyor> sonrının adı yoktur zaten. Ya da ya okuyorum da uykum geliyor, bir basıyor böyle işte başkaları popüler buluyor diye işte Instagram'da arkadaş ortamlarında konuşuyor diye kitap alıyorsanız ama bir türlü bitiremiyorsanız kitap okumayı bilmiyorsunuzdur. Ben güzel kitap okuyan birisiyim. Haftada 3 ya da 4 kitap bitirebiliyorum. Eskiden daha fazlaydı da şimdi artık çok o kadar <gülüyor> hızlı ilerleyemiyorum. Yaşlandık. Ülkemizde her yıl 72 bin civarında kitap basılıyor. 72 bin farklı kitap ama. Bu 72 bin kitaptan da biner işte 5 biner falan baskı yapılıyor. Mesela benim kitabımdan 100 bin baskı yapıldı ama yapıldı. Ama e, diğer kitap ilk çıktığında bin adet basılıyor. Dolayısıyla 72 bin tek tek ayrı kitap olduğunu düşünün. İşte Zafer Sızanak Kazanılmaz, Dikeli İlişkiler, ne bileyim İlber Hoca'nın kitabı. Bunlardan farklı adetlerde basılabilir. O farklı adetlerden basılma miktarı 400.000 civarı yani bu 72.000 kitaptan 400.000 tane basılıyor. Peki bu 72.000 kitap nasıl dağılıyor? Bunun 20-21.000'i ders kitabı zaten. Yani test kitapları bilmem ne der deneme, TYT, LGS. O yüzden zorunlu kitap yani insanların keyif alarak dur bugün de bir deneme çözeyim diye okuduğu bir kitap değil. 10.000 tanesi akademik kitap. Onlar da ders kitabı diyelim. Yani kimsenin okumayacağı, zorunluluktan yazılan kitaplar. 10.000 tanesi edebi eser, kurgu ya da edebi eser. İşte bunlara kitap diyoruz aslında mantık olarak. 10.000'i kültür, sanat, işte e, araştırma vs. 9.000 civarı çocuk kitabı. 4.000'i inanç üzerine, 4.500 civarı ise genel, karışık. Yani böyle birisi çıkıyor işte tılsımlı bir kitap yazdı, böyle soytarıcı bir kitap çıkartıyor. Bu kitabın içerisindeki enerjiyi, ubeyi bir işte bu soytarılıkta o 4000'in içerisine giriyor. Çünkü insanlara böyle bir şey verdiğiniz zaman inanarak parasını elinden alıyorsanız ve o kitap asla büyü yapamıyorsa dolandırıcılıktır bu. Özetle bizim roman dediğimiz e, kısım bu ortadaki 10.000-11.000 civarında yani araştırma, tarih, roman, sanat genel kültür, bunların üzerine yaklaşık 15.000 civarı kitap basılıyor. Peki biz okuyor muyuz? <gülüyor> Bu kitapların %80-85'i okunmuyor. Çöp. Ne demek istiyorum? 1000 adettir. 500 adettir minimum baskı. Niye okumuyorsunuz onu anlatayım size. Şimdi 15.000 kitap basılıyor ama araştırma, tarihi sanat, genel kültür. Bunların yaklaşık 12.000'i, 13.000'i böyle işte eşe, dosta dağıtmak için Parayla asla satılmayacak kitaplar. Çünkü ülkemizde artık kitap almak 50 liradan başlıyor. Ucuz bir şey değil. Parayla satılmayacak bir kitap yani özetle. Dolayısıyla bunun 3000 tanesi, 2000'nin 3000 tanesi iz, okuyucuyla buluştuğunda raflarda ilk 10'a giriyor, ilk bilmem kaça giriyor ve hevesle bekliyorsunuz. Peki ülkemizde ne kadar kitap satılıyor bir yılda? 2020 yılı verisinde 420 milyon az önce galiba 400.000 dedim özür dilerim milyon yani 70.000 kitaptan 420 milyon adet satılıyor ama e, tabii ki bunların bir kısmı işte şeker portakalı ne bileyim e, böyle şey e, daha önceden klasik olmuş kitaplar Türkiye Edebiyatı'nın eskileri illa yeni çıkanlar satıyor demeyelim Türkiye'nin nüfusu 80 milyon bunun 20 milyon civarı kitap almaktan vakit ayırabilecek maddi gücü olanlar alıyor demiyorum maddi güçleri var Dolayısıyla Türkiye'de 80 milyonluk nüfusa 420 milyon kitap alınıyor. 125 milyon nüfuslu Japonya'da ki Japonya yani küçücük bir ülke ama biliyorsunuz güçlü bir ülke 4.2 milyar bizim 10 katımız kitap satılıyor. Herkes kitap alıyor ki elektronik kitaplar hariç şekilde düşünün. Japonya'da e, bir kişi yılda 25 kitap okuyor, Fransa'da yılda 7 kitap okuyor. Size basit bir soru soracağım. Yılda kaç kitap okuyorsunuz? Yani şöyle sokağa bir bakın, sokakta gezen insanlara bir bakın. Sizce yılda kaç kitap okuyorlardır? Ya da ömürleri boyunca kaç kitap okumuşlardır? Yani bütün ömrü boyunca 25 kitap okuyan, ya okul ders kitabı hariç 25 kitap okuyan insanların sayısı sizce kaçtır? Thailand'da bir haftada 9 saat kitap okuyor bir insan. Filipinler'de 8, Çin'de 8, İsveç'e falan geldiğimiz zaman 7, Türkiye'de yine size sorayım sizce istatistiği söylemeyeceğim çok utanırsınız. Sizce Türkiye'de siz bir haftada kaç saat kitap okuyorsunuz? Ayda kaç saat okuyorsunuz? İşte bizdeki sıkıntı biz kitabı okumuyoruz. Okumadığımız için de E, kitap yazan birisi olarak toplamda 7 tane e, kitabım var. Bunların e, 4'ü Türkiye'de Türkçe olarak basıldı. 3 tanesi raflara çıktı. 1 tanesi O Panda Benim isimli kitap sadece Youtube'daki katıl abonelerine özel basıldı. E, 4 tane kitap yazmış basmış birisi olarak Türkiye'de ki bunlardan 100 bini aşanlar var. Şunu gördüm ki yayın evleriyle çalıştığınız zaman arka planı görüyorsunuz. Yani kitabı satacak bir meta olarak düşünüyorlar. Kitap tasarlanırken çok utandığım yazarlarla tanıştım. Ne yapalım? Nasıl sattırırız? Kitabın içine bilmem neler koyalım. Şöyle mistik bir şeyler atalım, onu yapalım, bunu yapalım. Kitabı kendisi yazmayıp başkasından yazdıran var. Üç tane e, yazar, öğrenci yazar diyelim ya da e, destek veren yazar, yardımcı yazar diyelim oturup senin kitabını yazıyor. Sen de işte biraz o botokslu yüzünü tanıtacaksın diye işte ya da işte diyelim ki beyefendinin ismi birazcık havalı böyle ted toplara falan para verip çıkan birisi e, kitabı yazdırtıyor, bu kitaplar dirileştir diyor ve piyasaya sür diyor. Kitabın içine bile bakmamış, bak kitabın içini bile bilmiyor. Desen ki kendi kitabından bize bir bölüm oku, okuyamaz çünkü yabancı gelir. İşte kitap bu kadar ticari bakılan bir şey. Zaten yazarı eğer kitabı okurken iki tane kitabını okuyun yazarı tanıyabiliyorsanız aynı üslupla yazıyorsa o kendisi yazıyordur ama üç tane kitabını açın, üçü de farklı tarzda yazıldıysa emin olun ki kendisi yazmıyor. Bizde kitap yazmanın bir kalitesi çok fazla olmadığı için okuyucu da kitap okumaktan sıkılıyor. Biliyorum sıkıcı geliyor bu kısımlar ama hızlandıracağım ve sadete geleceğim. Şimdi kitap nasıl okunur? Bir kere lütfen ve lütfen Dokunmadığınız kitabı satın almayın. Daha önce birkaç defa söylemiştim ama yine söyleyeyim ben haftada bir, bir yarım saat bir saat arası işte kitapçılara gidiyorum. İnkılap, Penguen, ne bileyim Diyanar, bulunduğum yerde en yakın ne varsa raflardan yeni çıkanları zaten eskilerin hepsini ezberledik artık raflardan yeni çıkanları alıyorum, o yeni çıkanlara bir göz atıyorum. 15 sayfa okuyorum, okuyabiliyorsam o 15 sayfayı su gibi akıyorsa internetten gidip yarı fiyatını alıyorum. Instagram'da bir şey paylaştım geçen gün. İnternette hepsi burada gibi sitelerde yapılan işte şu kitapla bunu birlikte alın daha ucuz kısımları yalan. Instagram'da attım. Örneğin aynı yazarın iki kitabı 26 lira 26 lira birleştirince 100 liradan satmaya çalışan uyanıklar var. İnternetten raf fiyatıyla değil etiketin yarısı fiyatıyla kitabınızı alabilirsiniz. Ben kitapları 3 ya da 4'lü gruplarla alıyorum. Şu an masamda bile 7 tane kitap var çünkü bir video çekeceğim size psikoloji kitapları üzerine. 13 kitap birleştiği zaman size o videoyu çekeceğim bugün yarın. Kitap nasıl okunur da bu kitaplar evinize geldiği zaman bunları lütfen gözünüzün önüne, yatağınızın karşısına, kitaplarınıza bir yere koyun. Bu kitaplara sahip olduğunuzu hatırlayın ki okuyasınız. Şimdi Kitabı okumaya başlamakla kitabı okumaya devam etmek ayrı şeylerdir. Ne demek istiyorum? Ben bir kitabı okumaya yeni başlayacaksam ki benim için kitaplar üçü ayrılır. Edebi eserler, romanlar, kurgular vesaireler, araştırma ve tarih ve kişisel gelişim. Tabii ki bunun dışında da kitaplar okuyorum sanatlı genel kültürde ama bu üçü üzerinde genen de var. Şimdi bir araştırma tarihi okuyacaksan bunu masamda yaparım. Çünkü OneNote gibi bilgisayar uygulamalarına not alıyorum dijital olarak ki onları birleştirip bir videoya hazırlayabileyim ya da size sunabileyim. Ama bir romana başlayacaksam romanın masamda başlamam. Ya okuma koltuğum vardır rahat rahat cama dönük orada dışarı izleyerek okurum ya da saçma gelecek ama bir vapur seferi Beşiktaş Kadıköy arası vapurda başlarım kitaba. Başlayacağınız yer önemli. İzole olmalısınız. Bir kafeye gidip başlayabilirsiniz. Artık o çok pahalı. 7, 7 lirayla 10 lira arası ama olsun. Dolayısıyla kitaba başlayacaksanız ne olur kendi başınıza olduğunuz bir yerde başlayın. Kitap sararsa bir roman genelde sizi bir film gibi canlandırıp içine çeker. Kitabın içine düşersiniz. Zaten ondan sonra kalabalığın içinde de okusanız kimse size engel diyemez ama ilk başı kalabalık bir yerde olursa sürekli ya bir baksana Haluk bir gelsene Haluk bir gelsene derlerse o kitaba bir başlayamazsınız. 3-4 defa başlayıp bitiremediğiniz kitaplar bu yüzden vardır efendim. Bir başka mesele. Kitabı çizmeli miyim? Asla. Lütfen o satır aralarını çizmeyin. Fosforlu kalemle araştırma kitabı okuyorsanız mesela fosforlu kalemle üstlerini çizin. Çünkü ki satır aralarını çizdiğinizde okunmayacak hale geliyor. Fosforlu kalemi ben iki renk kullanırım. Bir tanesi neyse renk tercihlerimi söylemeyeyim. Bir renk daha önemli şeyleri çizer. Bir renk bir tık daha az önemli. Yani önemli ve çok önemliler diyelim. Sonradan çünkü kitap kaynak olarak rafta durduğu zaman, video çekeceğim zaman, bir şeyi hatırlamak istediğim zaman tık diye giderim o kitabın e, çizdiği yerlerini hızlıca okurum ve kitabı yeniden okumuş olurum. E, 4 saatte okunan bir kitabın 6 dakikada Hadi 5 dakikada falan tekrar okuması yapılabilir böylece. Çok kolaydır. Ve ışıklandırma. Ama kitap okurken karşıdan ışığınız olmamalı. Kitap okurken kitabın arkasında ışık bile olmamalı. Benim kendi kitap ışığı 3 tane e, sistemim vardır. Elimde kitap okuyacaksam çift ışığım vardır. Üstten iki sayfayı da aydınlatan. Eğer bir yere koyup okuyacaksam böyle kitap standım vardır. Kitabın sayfalarını tutan. Bir de artık o lüksü, <gülüyor> bunu yapmanızı önermem ama ben yapıyorum bazen uzandığımda okumak istiyorum böyle ayaklı büyük bir stand var, kitabı ben yatsam bile <gülüyor> üstümde açık tutan ama bunu yapmanızı tavsiye etmem çünkü ben e, kitap okurken uyuyan bir insan değil bir buçuk saat kitap okuyabiliyorum, o pozisyonda kitap okuyan çoğu insan uyur maalesef. Başka bir youtuber olsa arkadaşlar açıklamadaki linke tıklayın, İşte Amazon'dan Hepsiburada'dan benim bu muhteşem E yapmayın arkadaş gidin araştırın en ucuz en bütçe soygun neyse onu alın referans link vererek mal satmayalım bir gün yaparız belki ama yok bizim ona ihtiyacımız yok. Şimdi kitap niye okunur? Kitap birbirini anlatmak, paylaşmak için okunur. Kitap kulüpleri vardı yurt dışında olduğum dönemde ee, çok keyifli. Türkiye'de çok kitap kulübüne denk gelemedim arkadaş hoca sohbetleri dışında. Ama bir kitabın eğer ki bir hafta sonra sizde %10'u kalmıyorsa o kitap çöptür. Hiçbir işinize yaramadı demektir. Arkadaş ortamlarında konuşacak size malzeme veriyorsa, genel kültür, bilgi, ne bileyim sanat akımları veya işte e, suna yakın hikayeleri gibi bir şeyler veriyorsa, hoş. Ama sizde hiçbir şey kalmıyorsa o kitap sabun köpüğüdür. Bir başka konu, kitabın yatay dikey tipleri. Şimdi benim için e, yatay kitap, istediğin zaman okuyabileceğin bir kitaptır. Yani işte Sunay yakının kitabı mesela havalarında oku, tuvalette oku, üç hafta sonra oku çünkü kitap bölüm bölümdür. Ben Zafer Sızanarak kazanılması da böyle yazmıştım. Hiçbir zaman devamlı önemli değil. Bölüm bölüm olduğu için 3-4 sayfada bir yeni bir konu anlatıldığı için bir ay sonra da devam etsen aynı kitap. Hiçbir sıkıntı yok. Bir de dikey kitaplar vardır, romanlar. Onda başladın mı gideceksin, o kitabı yani bir hafta bir ara vereyim, bir ay ara vereyim o lezzeti kalmaz, kopar. Kitap okuma tekniğinin de yatay ve dikey vardır, o da şudur. Ee, diyelim ki size dünya tarihini anlatacağım. Şimdi birinci dünya savaşı konusuna geldiğim zaman ben burada sekiz kitap okudum. Çünkü her e, okuduğunuz kitapta birisi size bir görüşle bilgi verir. Enver Paşa üzerine sekiz kitap okumazsanız Enver Paşa ile ilgili doğru bilgiyi o videoda veremezsiniz. Atatürk ile ilgili bolca kitap okumazsanız sağlıklı doğru bilgi veremezsiniz. Bu yüzden de işte YouTube videolarında aşağıya yapılan ahmakça yorumları engelliyorum. Neden engelliyorum? Çünkü ben bunu okumuşum. Bunun gibi sekiz kitap okumuşum. Halil İnalcık okumuşum, İsmail Hakkı Uzunköprü okumuşum bilmem ne okumuşum. Osmanlı tarihini 4 videoda anlatabilmek için ki videoların e, ikincisinde o kitapların hepsini gösteriyorum 30'un üzerinde kitap okumuşum. E, bu kitapların bir tanesini de okuyamayan bir gerizekalının gelip de videonun altına öyle değil hocam şey demesini engellerim. Sen kimsin de neyine de güvenerek yorum yapıyorsun. Yavaş yavaş toparlarsak e, kitap okuduğunuz ortamda müzik benim için önemlidir. Ben genelde yazarken, kitap yazarken e, arka planda yağmur sesi dinliyorum <gülüyor> ya da e, okurken Çok kısık, çok çok kısık soundtracklar, film soundtrackları, film müzikleri dinliyorum. Çok yüksek sesle dinlerseniz ya da tempo tutarsınız aklınız dağılır. İlk kez dinlediğiniz bir müziği dinlerseniz ilginç geldiği için kitaptan koparsınız. Asla sözlü bir şarkı ya da müzik dinlemeyin yine koparsınız kitaptan. Birisi konuşurken siz ufak ufak ona takılmaya başlayınca kitap hiç oluyor. Bir konuda kitap okuyacaksınız. Şimdi mesela Birinci Dünya Savaşı veya atıyorum araştırma, tarih herhangi bir konu, kişisel gelişim, beden dili misal. Bu kitap Türkçe olarak bir yazar tarafından yazıldıysa o kitabı Türk versiyonunu tamam göz atın ama yabancı bir yazar tarafından olanına bakın. Mesela Joe Navarro'nun kitabı enfes bir kitaptır beden dili üzerine, ondan çalıp Türkiye'de birazcık değiştirip yazan yazarlardan rahatsız oluyorum. Dolayısıyla ne olur, eğer yapabiliyorsanız bir, kitap, bir konudaki orjinal kitabı, orjinal yazarı, en kaynak yazarı bulmaya çalışın. Onun Türkçe eseri mutlaka vardır. Kitabı genişletmeye e, özen gösterin. Yani okurken ben olsam nasıl yazardım? Ben olsam bu konuyu da, bu konu daha başka nerede anlatılıyor? Bu konuyla ilgili internette ne bilgiler var? Ya da roman okuyorsanız bu karakter aslında nasıl olmalıydı? Beyniniz yazarın beyniyle birleşip konuyu genişletsin. Sesli kitap diye güzel bir olay var. Sesli kitabı kullanabilirsiniz. Ben kitap okumada özellikle böyle kalabalık ortamlarda bile olsam beni saracak kitapları seviyorum. Kapağı için, işte popülerliği için kitap almayın. Kitapların yorumları çok güzel. Bir i̇şte bin kitap gibi siteler var. Buralardan kitapla ilgili yorumları görüyorsunuz. Ama bazı kitaplar yeni çıkmış oluyor. Ve henüz isimleri belli olmadığı için çok az ratingi oluyor. Üzgünüm ki ee, yazarlar son olarak yazarlara eee diyeyim yazarları tanıyarak okumanız çok önemli. Neden? Mesela İlber Hoca'nın kitabını okumak zordur. Bir Halil İnalcık okumak zordur. Çünkü İlber Hoca e, kendisi direkt kaleme aldığı zaman ağır bir Türkçe ve ağır bir anlatımla alır. İlber Hoca'nın en çok tutan kitabı Hayat Nasıl Yaşanır? Başka bir e, gazeteci arkadaşın kaleminden çıktığı için su gibi akıyor. Ama İlber Hoca akademik bir dilde yazıyor doğal olarak. Biraz ağırdır. Seviyorsan ben İlber Hoca'nın kalemini sevdiğim için okuması kolay geliyor. Suna yakın su gibi akar mesela çünkü her hikaye zincirleme bağlar. Kitap nasıl okunur? Kitap ilk öncelikle vakit ayrılarak okunur Minimum 30 dakika elleyemeyecekseniz o kitabı ne olur açmayın. Her yerde bir 30 dakika oluşturursun, bir bekleme salonunda bir 30 dakika, 20 dakika bile razıyım. Okunur, ee, gece yatmadan bir 30 dakika okunur, bir <gülüyor> tuvalette bir yerde okunur. Siz o kitaba bir 30 dakika ayırırsanız, o kitapta size gerçekten hayat boyu bir kalite katar. Umarım kitap okursunuz. Ben Öykü Tatar da görüşmek üzere.